Mü'min Suresi Mekke döneminin sonlarında inmiş olup 85 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim Ha alim. Bu kitabın vah yoluyla bölüm bölüm indirilmesi aziz ve alim Üstün kudret sahibi her şeyi en mükemmel tarzda bilen Allah tarafındandır. <gülüyor>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 Allah'ın ayetlerine karşı ancak kafirler mücadele ve husumet ederler. Fakat onların şimdilik dünyada rahat rahat dolaşmaları seni tasalandırmasın. كذبت قبلهم قوم نوح Kendilerinden önce Nuh halkı, onlardan sonra gelen daha bir takım gruplar da dini yalan saydılar. Her toplum tartaklamak için rasullerine karşı harekete geçtiler ve hakkı yıkmak için.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 İkarcıların cehennemlik olduklarına dair Rabbimin hükmü böylece kesinleşti. Allah'ın yüklenenlerse ve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 Kötülüklerden, günahlardan korup, sen kimi dünyada kötülüklerden korursan, muhakkak ki ona ukbadan merhamet edersin. İşte asıl kurtuluş ve büyük mutluluk da budur. <Gülüyor> kâfirlere şöyle nida edilir Allah'ın size gazabı sizin kendinize olan buğzunuzdan daha şiddetlidir zira siz imana davet edildiğinizde rek ve inkar ederdiniz <gülüyor> NaN dibunu biman feh ilehu cin min semir Onlar ise yaren benaderler Sen bizi iki defa öldürdün iki defa dirilttin İşte günahlarımızı itiraf ettik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 halde kafirler hoşlanmasalar siz ibadeti gönülden ve yalnız Allah'a yaparak ona dua edin.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 كل نفس بما كسبت رهينه لا ظل مليم ام Bugün her kişi ne işlemişse onun karşılığını alır. Bugün kimseye haksızlık edilmez. Muhakkak ki Allah hesapları pek çabuk görür. o <gülüyor>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 gözlerin hain bakışını ve kalplerin sakladığı bütün şeyleri dahi bilir. Altyazı M.K.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 Altyazı Zira peygamberleri kendilerine açık açık delillerle geldikleri halde, bunlar onları rek ve inkar ettiler. Allah da onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü o pek kuvvetlidir, cezası da çetindir. <gülüyor> Gerçekten biz Musa'yı, ayetlerimiz, mucizelerimiz ve açık bir yetki ile. İlafir Hamana. Ve Karun'a gönderdik de onlar, bu yalancı bir sihirbazdır dediler. <Gülüyor>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 şöyle dedi ben ahirete hesap gününe inanmayan her kibirli ve zorbadan benim ve sizin rabbiniz olan Allah'a sığınırım. <gülüyor> these years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 Emanen O imanlı zat bunun üzerine ey benim milletim dedi ben sizin hakkınızda مثل دفق قوم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 Ey benim milletim, ben sizin hakkınızda o feryadü figan gününden, birbirinizden imdad isteyeceğiniz günden endişe ediyorum. <gülüyor>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 Firaun haman benim için bir kule inşa et dedi umarım ki böylece yükselebilir <gülüyor> Get that easy.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 eden zat şöyle devam etti. Ey benim halkım! Gelin bana uyun ki size doğru yolu göstereyim. Ya Bu dünya hayatı, basit bir metadan, geçici bir eğlenceden ibarettir. Ahiret ise, işte asıl yerleşecek yer orasıdır. MEN <gülüyor>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 ''Benim sevgili milletim, nedir bu başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa davet ederken, siz tutup beni ateşe çağırıyorsunuz.'' <Gülüyor>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 Well, I will. Mean? Size söylediğim şu sözleri yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Çünkü Allah kullarını pek iyi görmektedir. <gülüyor> kafirlerin tuzaklarının şerrinden korudu firavun hanedanını da kötü azap kuşatı verdi <Gülüyor> Bunlar sabah akşam ateşin karşısına getirilirler. Kıyamet koptuğunda da "Haydi, Firaun hanedanını en şiddetli azaba sokun" denilir. <gülüyor>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 taslayanlar da, bizim hepimiz ateşin içindeyiz. Allah kulları arasında vereceği hükmü verdi. İş bitti. Allah! geçti olanlar bu sefer cehennem bekçilerine ne olur Rabbinize bizim için yalvarın bir gün olsun azabımızı hafifletsin derler. <Sessizlik>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 Resullerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında, hem de şahitlerin çağrılıp dinlendiği günde, elbette yardım ederiz. Yawmele! <Gülüyor>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 O halde sen حبك çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Hem günahından istiğfar et, sabah akşam Rabbine hamd ederek zikir ve ibadete devam et. <Gülüyor>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 Kıyamet yani dirilme ve duruşma saati mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yok. Fakat insanların ekserisi buna inanmazlar. <gülüyor>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 Gerçek durumu bile bile Allah'ın ayetlerini inkar edenler, aynı şekilde haktan yüz çevirmişlerdi. Allah!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 ki, Rabbimden bana açık deliller gelince, sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize tapmam yasaklandı. Ve bana, alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. <Gülüyor>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 İçinizden kimi daha da önce öldürülür. Kiminizin ömrü bir vadeye kadar uzatılır. Olur ki aklınızı kullanıp bunları düşünürsünüz diye böyle yapar. <gülüyor> veren ve hayatı alıp öldüren odur Bir işin olmasına hükmedince sadece ol der O da hemen olu verir Adam <gülüyor> ile gel. Senizan Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlara ileri geri konuşanlara nasıl oluyor da haktan vazgeçiriliyorlar Ellezina <gülüyor> kanzuh Kitabı ve elçilerimizle gönderdiğimiz buyrukları yalan sayanlar, suçlarının neticesini yakında öğreneceklerdir. <gülüyor> Oyunlarında demir halkalar, ayaklarında zincirler olarak hemli, önce kaynar suya sürüklenecek, sonra da ateşte cayır cayır yakılacaklardır. Sonra da kendilerine şöyle denilecektir. Allah'tan başka ona şerik saydığınız putlar nerede? ...min dünillah, anna min yudillu Allah'ul kafirin.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 Dünyada haksız yere şımarıp kibirlenmeniz ve taşkınlık yapmanızdır. O dokunu abva cehennem halidin fiha fe bi'sa masu'l Haydin içinde devamlı kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Kibirlilerin yeri ne kötü bir yerdir. Tasver inna va'dallah hak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 وَلَقَدْ <gülüyor> senden مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا بِآيَةٍ بِإِذْنِ جَاءَ أَمْرُ قُضِيَ بِالْحَقِّ önce de birçok elçi gönderdik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 Allah o yüce zattır ki sizin bilmeniz için hayvanlar yaratmıştır. Hem onların bazılarının etlerini de yersiniz. Velekum fiha manafig ve tablugu alayha حاجة fi cddurkum ve alayha ve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 Resulleri onlara açık açık delilleri getirdikçe, bunlar kendilerinde bulunan bilgiyle şımarıp öbürlendiler. Peygamberlerin getirdiği hidayetle alay ettiler. Sonunda alaya almalarının cezası kendilerine her taraftan kuşatı verdik. Onlar bizim azabımızın şiddetini görür görmez Allah'ın birliğine iman ettik. Ona şerik saydığımız putları da red ve inkar ettik dediler